وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدَنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا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 Kaminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki Ey Şuayb seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız Yahut da bizim dinimize döneceksiniz Şuayb dedi ki istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü Sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin. <gülüyor> Kaminden kafir olan ileri gelenler, ''Eğer Şuayba ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız.'' dediler. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوهُمُ الْخَاسِر۪ينَ Şuayb'i yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'i yalanlayanlar oldu. <gülüyor> Şuayb onlardan yüz çevirerek... Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي İllâ ehhadnâ ehleha bil be'sâi ve zarrâi Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek, oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.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 Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdikte insanlar çoğaldılar ve babalarımızla darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık. ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık verdik. <gülüyor> o memleketlerin halkı geceliğin O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler? أَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَاءَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَنْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler? أَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهُ فَلَا <gülüyor> <gülüyor> Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar. Til kel Quran kus aleyke min anba'iha ولقد جاءتهم رسوله بالبينات فما كانوا أي محمد İşte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler. <gülüyor> Onların çoğunda verdikleri söze bağlılık bulmadık. Çoklarını da fasık kimseler olarak bulduk. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'avna ve melaihi fa zalam biha. Fanzur kayfa kana 'aqibatu l-mufsidin. Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Musa Ey Firavun ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim Hakikun ala la aqulu ala Allahi illa al haqq Qad bi bayinatin min Rabbikum fa'rsil ma'iyya bani Israil ''Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver.'' dedi. ''Quala in kum teci'te bi ayetin in kum te min sadiqin.'' Peygamber, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerden sen, onu göster bakalım, dedi. Fe'alqa <gülüyor> asahu Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi. verdi. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Firavun kavminin ileri gelenleri Bu çok bilgili bir sihirbazdır Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler Firavun ne buyurursunuz dedi "Kalu, erjeh ve axahe ve arsel fil medaini paşirin, yatuk b alim. Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler. Vaja." <gülüyor> Sihirbazlar Firavun'a gelip eğer üstün gelen biz olursak elbette bize bir mükafat var değil mi dediler. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız dedi. قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا Sihirbazlar, ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım dediler. Kuala <gülüyor> elku فلما القوس حرو Musa önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler, onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اَنْ أَلْقِعَ صَوَكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu. İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti. Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler. و السَّحَرَةُ <سَاجدين> Sihirbazlar secdeye kapandılar. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabb-i Musa ve Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Wala fir'aunu amantu bihi qabla an a'dana lakum inna hada zalam makartumuhu fil madinati minha ta'lamun la Firavun dedi ki Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu Halkını içinden çıkarmak için Şehirde kurduğunuz bir tuzaktır Ama yakında göreceksiniz Andolsun ki Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamak keseceğim sonra da hepinizi asacağım. Ma'alū inna ilâ rabbinâ munqalibûn. وَمَا تَمَنَّى مِنَّا biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler. Ve kâlel mele'u min qavmi fir'avne etezeru Musa ve qavmehu fil ولا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ Firavun Kaminden ileri gelenler sen Musa'yı ve Kamini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun dediler. Firavun da ''Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz.'' dedi. ''Qâlem Musâ li qovmihi iste'inû billâhi ve asbirû ''İnnel erda lillâhi yûrithu hâ men yeşâ'u min ibadih ''Vel âkibatu lil mutteqîn'' Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini O'na varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır. قَالُوا اُذ۪ينَا مِنْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de, ne yapacağınıza bakar dedi. Andolsun ki biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık.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 Onlara bir iyilik geldiği zaman, bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de, Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ Firavun ailesi Musa'ya, bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz dediler. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجَرِم۪ينَ biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجَزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَاِنْكَ شَفْتَ عَنَّ الْرِجَزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي إِسْرَا۪يلَ Azap üzerlerine çökünce, Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, ''And olsun ki sana inanacağız ve İsrail oğullarını seninle birlikte göndereceğiz.'' dediler. ''Felemmâ keşefnâ anhumur ricze ilâ ecelinhum bâligûhû idâhum yenkutûn.'' ''Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca, Hemen sözlerinden dönmeye başladılar. Ben Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّت۪ي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Hor görülüp ezilen okamide içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik. وَجَاوَزْنَا <gülüyor> بِبَن۪ي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 gayr-Allah <gülme> <gülme> eğayrallâhi ebegîküm ilâhen ve huve faddleküm alel âlemîn. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavmer rastladılar. Dediler ki, Ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? Ve <gülüyor> iz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 ''Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.''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 Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir on gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Haruna, kavim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma dedi. <Sessizlik>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 فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّنْ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَقَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَأَنَا اَوَّلُمْ مُؤْمِنِينَ Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim dedi. Allah, sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse, sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince, onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben... İman edenlerin ilkim dedi. Ola ya Musa, ince vefat bir resalat bir kelam, fakat ne getirdin? Fakat ne Allah Ey Musa! Ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi. Ve ketabena lehu fil elvâhi min kulli şeyin mev'izaten ve tefsilen وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَعُر۪يكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz. Se asrifü an âyâti yallezîne yetekabberûne fil ardı bi ghayril hakk ve in yaraukulle âyatillâ yu'minû biha.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 Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.'' والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. وَاتَّخَذَتْ قَوْمُ مِنْ سَبِيلًا. إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظالمين. Tuğra giden Musa'nın arkasından kavmi Ziynet takımlarından canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لم, لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz. ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أمم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمتي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Musa kızgın ve üzgün bir halde kamine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız? ''Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?'' dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, ''Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma, beni bu zalim kavimle beraber tutma.'' dedi. "Allah Rabbı, iftirli ve ve Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." Rabbi <gülüyor> fil buzayı ilah edilenlere rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir işte biz İftira edenleri böyle cezalandırırız. Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki, senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. <gülüyor> Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّا۪ي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 Ente lana ve ente Musa belirlediğimiz süre için kavminden yetmiş kişi seçti Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki Ey Rabbim dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.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 فَسَأَكْتُبُهَا Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, Ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Ellezine yetebun erresulenn nebiyel ummiyenn nebiy yecedunuhu mektuben entehum fit teurati vel incili ye'muruhum bil يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويحرم عليهم الخبايث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. قُل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله فامنو بالله ورسوله النبي الأمة Ey Muhammed de ki Ey insanlar Şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın Hepinize gönderdiği peygamberiyim Ondan başka ilah yoktur O diriltir ve öldürür o halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden okuyup yazması olmayan elçiye o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız. Vam bo'm Musa ummeti yehdun bil hak ve Musa'nın kavminden de bir topluluk, gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı. وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا اُمَمَا وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَىٰ اِلِي سْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْ بَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ <gülüyor> Biz İsrail oğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Münsa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Burunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içiciyi yere bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret elvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı. وَإِذْ <gülüyor> قِيلَ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ O zaman kendilerine şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin, için. Bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım.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 Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden, üzerlerine gökten bir azap gönderdik. وَاسْأَلْهُمْ <gülüyor> اِذْ تَعْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ ve وَيَوْمَ لَا يَسْدِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.